Su hakkına hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Nuray Yüce. Evet, geçtiğimiz haftanın suyla ilgili gelişmelerinden bahsedeceğiz bu hafta. Geçtiğimiz hafta sonu Dünya Su Günü idi. 22 Mart Cumartesi gününe denk geldi. Dünya Su Günü ilk ve orta öğretimde şiir ve resim yarışmalarıyla kutlanıyor bizim ülkemizde ve dünyanın pek çok yerinde. Evet. Ama ne ülkemizde ne de dünyanın pek çok ülkesinde maalesef kutlanacak bir şey yoktu aslında. Baktığımız zaman dünyanın su verilerine dört milyara yakın insanın sürekli suya erişimi yok. Yani bu insanlar zaman zaman suya erişebiliyorlar. Şebeke suyuna erişimi yok bu insanların. Bu da zaten dünya nüfusunun yarısı demek. Evet. Diğer yarısı da yani musluk suyuna erişimi olan 8. Nokta, pardon 3.8 milyar insandan da bir milyar kadarı günde birkaç saat suya erişebiliyor. Hatta haftada birkaç gün su kullanabiliyor. Evet kullanabiliyor. Evet. Yine UNICEF'in 2013 tahminlerine göre 768 milyon kişi temiz suya erişemiyor. Bu insanların çoğunluğu kırsal alanlarda veya şehirlerin gece kondularında yaşıyorlar. Dünya Sağlık Örgütü UNICEF ve Birleşmiş Milletler'in 2012 tarihli bir raporuna göre de kirli su nedeniyle dakikada 7 insan hayatını kaybediyormuş. Ve her gün 4000 aşkın çocuk ishal hastalıkların, ishalle ilgili hastalıklardan dolayı hayatını kaybediyor. Evet. Şimdi dünyanın çeşitli bölgelerinde baktığımızda ise bu adaletsizlik ve suya erişimdeki zorluk daha da vahim boyutlarda. Sahra Altı Afrikası yine en yoksul ve suya erişim konusunda en kötü durumda olan bölgelerden insanların yüzde 40'dan fazlası temiz suya erişemiyor bu bölgelerde. Hı hı. Yoksul ülkelerde insanların yüzde 97'si kanalizasyona sahip değil ve yüzde 14'de de ee, ...işte hayvanlarla birlikte paylaştıkları ırmak, havuz veya göllerden su içtikleri söyleniyor. Hı -hı. İşte evet. Bu ahvel ve şeriat içerisinde bir 22 Mart'ı daha... Evet, kutlayamadık. <gülüyor> evet. Ee, Türkiye'de de yine aynı dünyada olduğu gibi suyu doğrudan ve dolaylı ilgilendiren çeşitli olumsuz gelişmeler yaşanıyor. Doğru düzgün bir önlem alınmadığı için büyüyen ve çetrefil bir hale gelen bir kuraklıkla zaten yüz yüzeyiz. Pek çok programımıza da konu ediyoruz bunu. Yine yeşil ve sulak alanların korunması yerine kullanıma açılması söz konusu. Hevsel Bahçelerinde ve Üçüncü Köprü projesinde olduğu gibi daha pek çok projede olduğu gibi milyonlarca ağaç kesiliyor. Ormanlık alanlar yok ediliyor. Evet evet. Parmak... Kayseri büyüklüğünde miydi ee, son on yıl hı. içerisinde yitirdiğimiz ormanlık? Büyük falan. ihtimalle, evet. Hı hı. Yine bu parmak kalınlığındaki derelere barajlar, hesler yapılıyor. Ee, Melen Projesi gibi havzalar arası su taşıma projeleri sürekli büyüyen İstanbul gibi kentlere su yetiştirmeye çalışıyor. Ee, bu şekilde su havzalarını yok ediyorlar sadece kendi şehirlerinde değil etrafındaki de. Yine ambalaj ve su, e, ambalajlı su ve enerji sektörü, Sapanca gibi çok önemli içme suyu e, kaynaklarını kurutuyor. İklim değişikliğini şiddetlendiren onlarca kömürlü termik santralin yapılması planlanıyor. Zaten onlarcası da var. Bu gibi gelişmeler Dünya Su Gününün kutlanmasını imkansız hale getiriyor. Evet, getiriyor sadece bugün de bu krize biraz daha dikkat kesilmesi isteniyor aslında Hı -hı. bir yandan da. Ee, i̇şte bu dikkat kesme noktasında da biz e, su hakkı kampanyası olarak... E, Etkinlikler dizisi yaptık diyelim. Aynı gün içerisinde bir hı hı. E, belgesel gösterimi vardı. E, hemen arkasından da basın açıklaması yapmıştık. Bu e, belgeseli ilişkin olarak bir önceki programda da biz biraz bahsetmiştik. Ama biraz daha içeriğinden bahsetmek hı hı. istiyoruz bu hafta. Çünkü e, oldukça e, ilginç e, tespitleri olan e, bir belgesel. E, belgesinin ana konusu ambalajlı. E, su şirketi ve dünyanın en büyük ambalajı e, su şirketinin hı hı. 70'ten fazla şişelenmiş su markasını bünyesinde bulunduruyor. E, yıllık sadece şişelenmiş su satışı 25 milyar e, Türk lirası civarında olan bir şirket. Bunun e, bu e, satış cirosuna erişebilmek için e, gösterdiği gayreti bu gayretin sonrasında işte suya erişmekte e, milyonlarca insanın ne kadar zor bir duruma girdiğini anlatıyor. Evet. E, şirketin biraz böyle şeyinden e, bahsediyor aslında e, film belgesel. Hani nasıl su varlıklarının kontrolünü ellerine geçiriyorlar. İşte bu mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde... Toprak satın almak veya kiralamak şeklinde. Bizim ülkemizde de 49 artı 49 şeklinde Bizde kiralama var. Bizde su hakkı diye veriliyor. Evet. Hı -hı. 49 artı 49 yılını. Hı -hı. Sonra i̇şte şirket istediği gibi çekebiliyor. Çekebiliyor. Evet. Bir sınırlandırmaya tabi tutmuyorlar şirketleri. Hı -hı. Örneğin bu belgeselde e, bir sahnesinde şöyle bir şey vardı. E, i̇şte firma e, bir bölgeden su çekme hakkına sahip. Bir tanker Hı -hı. su e, dolduruyor tanker Hı -hı. başına 10 dolar ödüyor evet. aynı tankerdeki suyu ambalajlayıp e, etiketlediğinde e, elde ettiği kazanç 50 bin dolar evet. inanılmaz bir şey zaten bu şirketlerin hani nasıl böyle acımasızca ve açgözlülükle hani dünyanın su varlıklarına bir yerde bitirip başka bir yere gittiklerinin anlatan bir şey. Yani bu kadar karlı olunca bu sektör doğal olarak çok da agresif yayılmacı bir tarzda ilerliyor. Evet, tam evet. bunun üzerine belki şeyi de ekleyebiliriz Akgün. Ee, agresif yayılma politikaları özellikle hiç el değmemiş, Hı. kirlenmemiş e, ve e, potansiyel olarak yüksek e, su varlıklarını... Hmm. E, araştırıyorlar. Çünkü diyorlar ki zaten siyosu e, bir yanıyla belgeselde konuşuyor. Evet. E, <gülüyor> derdimiz şu, e, maliyet unsurlarını düşürmek zorundayız. Maliyet unsurlarını düşürürken de tabii ki hiç elde su kaynakları, su varlıkları bizim için çok daha e, şey önemli. Burada hmm. maliyetimiz azalıyor, azalıyor ve bu yüzden buraları Göz dikiyoruz diyor aynen, işte aynen. dünyanın dört bir yanından Türkiye'den de öyle çığlıklar duyuyoruz ya e, buraları hiç el değmedi bakir alanlardı insan eli çok daha fazla değmemiş bölgelere giriliyor denilen yerler işte böyle yerler. Evet. ...özellikle şirketlerin göz diktiği yerler... Evet. ...ve yerelde de genelde insanlar buna karşı çıkıyor... ...hiç kimse Hı. sonuçta kendine ait olan su varlığını kaybetmek istemiyor... ...çünkü sadece suyu kaybetmiyorsunuz... ...toprağınızı, kültürünüzü, her şeyinizi... ...oradaki zaten doğal yaşam sona eriyor... Bunun içinde hani aslında filmde de hani insanların nasıl mücadele verdiği özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde o mücadeleden bahsediyor ama tabii çok zor. Çünkü şirketlerin danışmanları var, reklamcıları var, avukatları var, lobi ordusu var. Bunlara karşı halkın orada hani yerel bir topluluğun mücadele etmesinin ne kadar zor olduğunun da altı çizilmiş oluyor belgeselde. Evet. evet. Zaten bir yerinde şu tartıştırılıyordu. Ee, şirket şunu ifade ediyor. Su hakkı kavramını tartışmamız gerekmiyor evet. zaten bu herkes tarafından kabul edilen bir şey diyor bunu çok fazla tartışmayalım buna e önem atfetmeyelim asıl evet. derdimiz milyonlarca temiz suya ulaşamayan insanlara suyu nasıl götüreceğiz evet. bu konuda devletlerin ne kadar yetersiz olduğunu gördük diyorlar. Evet. E, bu anlamıyla e, bizim burada bir rolümüz var ve biz e, işte sosyal sorumluluk projeleri adı altında bu Hı -hı. sorunu gidermeye çalışıyoruz diyorlar. Kendilerine böyle bir rol biçiyorlar ve belgeselin büyük bir kısmında işte tam da bu sosyal sorumluluk projeleri içerisinde Pakistan'da. Evet. Üzerinden e, ne yaptıkları anlatılıyor. İşte Hı. Pakistan'da e, bir mülteci kampını e, su ihtiyacını 20 bin nüfusu bir mülteci Hı -hı. kampının su ihtiyacını sağlamak için işte tesis kuruyorlar falan filan. Ama e, çok kısa süreli. Bir iki sene sürüyor. Sürüyor. Yani. Oysa Hı -hı. o insanlar orada çok evet. uzun dönemler yaşıyor. Hala yaşıyorlar. Evet bir de hani insanların üzerinde o topluluk üzerinde böyle bir bağımlılık da yaratmış oluyorlar. Çünkü hani. Orada kurulan bir sistemi muhtaç hale geliyor artık insanlar. O sistemi yürütmezse bu şirket Hı. o zaman çok büyük bir mağduriyet yaratmış oluyor. Üstelik de web sitelerine baktığınız zaman sanki bu projeler hala devam, devam ediyormuş gibi. gibi. Böyle bir durum da söz konusu. Evet bir de şey de ilginçti bence. Pakistan'da ve dünyanın çeşitli gelişmekte olan ülkelerinde kullandıkları bir ürün. E, saf hayat diye çevirebileceğimiz O saf hayatın aslında hiç saf olmadığını <gülüyor> Anlatan bir belgesel Bu aynı zamanda hani bildiğimiz Kuyu suyunu hatta kirlenmiş kuyu suyunu Arıtıyorlar ve kendilerine has Kendi e, oluşturdukları Bir mineral e, Formülü Karışımını ha karışım formülünü Ona karıştırıyorlar Ondan sonra da işte paketleyip şişeleyip insanlara e, oldukça pahalı bir fiyata Satıyorlar ve adına saf hayat diyorlar Halbuki hmm. arıtılmış su yani bildiğimiz Evet Evet. bugün biz bu ee, haberlere bakarken bir haber gözümüze çarptı. İşte bu Pakistan'da kuraklık Hı. ve kıtlığın e, can almaya başladığını, ölümler gerçekleştiğine ilişkin Hı. aşırı kuraklık yaklaşık 1 milyon 250 bin kişi etkilediği söyleniyordu haberde. Ee, Pakistan'da yaşayanlar açısından yetersiz beslenme ve temiz içme suyunun olmayışı nedeniyle çocuklar başta olmak üzere insanların hastalandığını söyleniyor söylüyor haber. İşte bu şirket Pakistan'da, Pakistan'ın temiz suyunu evet. şişeleyip aynı zamanda Afganistan'a satan şirket. Evet. O yüzden Pakistan'daki insanlar bu suya ulaşabilmeliydiler. Ulaşabilirler de aynı zamanda evet. daha maliyetsiz bir biçimde. Ama şirketin elinde olduğu için su evet. varlıkları onu şişeleyip Afganistan'a satmayı tercih evet. Ediyor. O da tabii yani Afganistan'a insani yardım olsun diye değil, değil sadece değil. ve sadece tek kıstas parası olana satmak muhtaç olana değil tabii. Evet filmle ilgili daha çok konuşabiliriz ama bir de bir basın açıklaması yapmıştık filmin ardından ondan biraz bahsedelim. Evet süremiz e, baya bir ilerlemiş. Hı hı. E, aslında biz e, basın açıklamamızda şunların altını çizdik bir kere. E, bunu sık sık söylemek lazım tam da işte filmde Hı. de ifade edildiği gibi şirketler suyu bir hak olarak tanımlıyoruz diyorlar ama bu haktan sonra istediğimiz gibi kullanırız. Evet. Bir kere hak kavramına sahip çıkıyor olmak lazım. Evet. Su bütün insanların ve tüm canlıların gelecek nesillerin yaşam kaynağıdır. E, yeterli miktar ve kalitede suya erişim de bir haktır ve bunun hak olması nedeniyle bu miktarın bir kere ücretsiz verilmesi gerekiyor. Hı hı. Biz bu vurguyu e, basın açıklamamızın başında e, hı hı. yer vermeyi doğru bulduk. Ondan sonrasında ise aslında bu hakkı gasp eden politikalardan bahsettik ağırlıklı olarak. Yani hı hı. suyun enerji alanında, sanayide, endüstriyel tarımda kullanılmasının yarattığı hı hı. kirlenme, e, tükenme meselesinden bahsettik. Bunu hı hı. aslında bütün programlarımızda ifade ettik. Yani her zaman bahsettiğimiz şeylerde ediyoruz evet. sık bir biçimde. Evet. Ee, belki şey söyleyebiliriz. Hani bu çılgın projeler evet. e, ve işte kalkınma büyüme... E, hegemonya kurma hedefleri altında 40 e, tane göl kurudu. Hı hı. Üç tane Van gölünün üç katı büyüklüğünde sulak alan ortadan kalkmış oluyor. Ortadan kalktı. Evet. Tabi bir de şey her zaman yaptığımız gibi yerel yönetimlere de e, şeyde bulunduk, çağrıda bulunduk. E, su ve iklim dostu yerel yönetimlerden ne beklediğimizi de söyledik. Bu şekilde devam etti. Zamanımız kısıtlı olduğu için bir ara vermek durumundayız. Şimdi hevsel bahçelerini dinliyoruz Vardiya'dan. <Gülüyor> Su hakkında geçen haftanın su gündeminden bahsetmeye devam ediyoruz Şimdi bir de şöyle bir haber oldu Güzel bir haber geldi Hevsel bahçelerinde mücadelenin ilk etabı diyelim kazanılmış oldu Evet, evet biliyorsunuz Dicle Üniversitesi ve Orman İl Müdürlüğü tarafından bir ağaç yıkımı başlatılmıştı onunla ilgili ağaçların başında nöbet bekliyordu öğrenciler, eylemciler, oranın insanları, Diyarbakır'ın insanları. Eylemin 20. gününde sonuç verdi. Ve Diyarbakır Valiliği tarafından ilgili kurumlara bir yazı gönderildi. Ağaç kesimi durduruldu. Hatta oldu. ağaç dikim kampanyası başlatılacağı <gülüyor> belirtilen bir açıklama yapıldı. Evet. Yani o çok ilginç. Önce kesiyorlar, ondan sonra bir tepki alıyorlar. Ardından hayır ağaç dikeceğiz diyorlar. O da e, ilginçtir. Şimdi açıklamada şöyle denmiş, Dicle Vadisi'nde Dicle Üniversitesi ağaç kesimi yapılan alanlarda bundan sonra ağaç kesimi yapılmayacak. <gülüyor> Belirtilen alanda valili valiliğimizce Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Dicle Üniversitesi Rektörlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü'nün katılım ve koordinesinde sivil toplum örgütleri ve halkın katılımına da açık bir şekilde ağaç dikimi kampanyası yapılacak. Evet, 20 gün sonrasında kazanılmış... Çok önemli bir şey aslında. Evet, e, evet. Ama e, ihtiyatlı yaklaşıyor insanlar evet, bu hadi. tür kararları artık ve e, Hefsel'de direniş içerisinde bulunan insanlar ki bu hefselde Dayanışması İstanbul içerisinde de oluşturulmuştu. Hı hı. E, bir eylem gerçekleştirilmişti. Ee, onların da şöyle bir tepkisi var. Ee, farklı e, süreçler izlenip yine ağaçlar katledilebilir ee, ve Hı. biz buna karşı hep uyanık olacağız diyorlar. Ee, eğer böyle en ufak bir adım atılırsa bu doğrultuda ee, buna karşı... ...duracağız diye bir açıklamada yapılmış direnişçiler tarafından. Evet, aynı şey gezi için de geçerli. İstanbul'un, evet, Türkiye'nin ormanları de, için. Herkes de, halinde yani. <gülüyor> evet. Çünkü her an her şey olabiliyor, geri adımlar atılabiliyor. Yine işte geri adımlardan bir tanesi, Milli Partiler Yön Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik... ...18 Mart 2014 tarihinde resmi gazetede yayınlandı ve yürürlüğe girdi. Evet. Evet bu ne anlama geliyor ondan çok az bahsedelim 1986'lı tarihli milli parklar yönetmeliğinin beşinci maddesine yeni bir bölüm eklenti Bu evet. da hani bölümde şu şekilde aynen aktarma yapıyorum içme suyu temini açısından yapımı aciliyet gösteren ve kamu yararı açısından vazgeçilmez ve kesin bir zorunluluk arz eden tesisler için uzun devreli gelişme planı şartı aranmaz ilgili kurumların görüşleri alındıktan sonra yapılan bu tesisler uzun devreli gelişme planlarına işlenir. Evet. Oysa hali hazırdaki e, milli parklar kanununa göre bir milli parkın içinde uzun devreli gelişme planı olmadan hiçbir yapılaşma veya yatırma izin verilemiyor. Evet. Yani kanuna bakıyorsunuz başka bir şey. E, yönetmeliğe Yönetmekte. başlıyorsunuz başka yani bir şey. Yani burada bir kere yönetmekler kanuna uygun Ol olmak ha. durumunda. Yani evet. burada bir Dışı bir şey var evet. durum söz konusu ee, ama asıl problem içme suyu temini açısından denilerek başlanıyor. Evet, evet içme suyu temini açısından bir kriz yaşayacağımız e, malum. E, i̇şte bu söyleniyor ya işte biz de sık sık dile getiriyoruz barajlardaki doluluk aranların e, gittikçe düşüyor yağış e, miktarı azalıyor e, bu bir kriz. Evet. Ama bu krizi çözüm yani bu krizin yaratılması konusunda arka planda atılan adımlar var. Bir kere bunlara itiraz eden insanların sesi hiç duyulmuyor. Evet. Krizi büyütecek adımlar atılmaya devam ediliyor. Sonra da deniyor ki e, bir kriz oluştu işte içme suyu teminim evet. konusunda ne yapabiliriz? İnsanlar temiz evet. suya ulaşmasın mı? Evet. Bu durumda da e, bunu bahane ederek bu sefer Ormanlık alanları, milli parkları açıyorsunuz. Evet. Ee, bu işte krizden beslenme meselesi aynen, aynen. bu. Aynen, aynen. Ee, ayrıca evet. e, zaten e, içme suyu temini açısından e, kamusal e, Organlar e, saf dışı bırakılmış durumda. Hı -hı. Yani e, hizmet alanı, kamusal hizmet alanının içerisinde değil. Su hizmetlerin artık ya da olmaması Hı -hı. için çaba sarf ediliyor. Hı -hı. Bu alanların açılması demek az önce biz belgeselde de anlattığımız üzere. Hiç Hı -hı. el değmemiş alanlara aslında özel sektörün şey işte, girişini evet. sağlamak. Yani şey, buralarda devlet eliyle, Hı -hı. Devlet eliyle e, milli parklar özel sektörün e, kullanımına açılmaya Başlanacak su Hı -hı. taşıyacaklar oradan ama bu su krizini daha da büyütecek çünkü evet. milli parkların yok olması demek su varlıklarının da yok olması anlamına geliyor çünkü ormanlık alanlarda hani su varlıkları Hı -hı. da devamı açısından. Evet. Orman kalanlar da arz ediyor. Evet. Şimdi tabii bu kadar hukuksal daleverenin arkasında hani hedefinde daha doğrusu milli parkların durumuna baktığımız zaman şunu görüyoruz. Zaten ülke topraklarının ülkenin yüz ölçümünün sadece yüzde birini. Evet. Karşılıyor 40 yani. tane milli parkı Hayır. Akgün hı. üşenmedi oturdu <gülüyor> Büyüklüklerini hesapladı Ve Türkiye'nin yüzde birini Topladık evet ve yüzde birini oluşturuyor Sadece bu kadar küçük bir alana bile Göz dikilmiş durumda Artık hı hı. suyunun da suyunu çıkaracaklar yani O noktaya gelmiş durumdalar Evet zaten hani bir de şöyle bir şey de var onu da söylemeden e, yapmayalım. Eski, yönetme... <gülüyor> Eski yönetmelik yürürlükteyken bile işte Dersim'de Munzur Vadisi Milli Parkı'nın içinde civarında kurulmuş kurulmakta olan barajlar HES'ler var. Bunun dışında Kırklar Elindeki İneada Longoz Ormanları'nın yanı başında zaten bir termik Hı. santral kömürlü termik santral kurulması planlanıyor. İşte Antalya'da yine köprülü kanyonda planlanan HES'ler var. Daha böyle bir sürü örnek verebiliriz. Program evet. yetmez yani anlatmaya bunları. Evet. Evet. Bir de e, şey e, söylemek gerekiyor herhalde bu düzenleme sadece içme suyu temini açısından yapımı Hı -hı. aciliyet diye ifade edilse bile e, kimi hukukçular e, bunu şey diye de yorumladı. Ki böyle olma ihtimali çok yüksek. Sadece işte içme suyu tesisleri açısından giriş olmayacak alanlara aynı zamanda işte e, kömürlü termik santral, nükleer santral, hı. yol yapımı gibi e, şeyleri de açılmaya başlıyor alanlar. Yani koruma statüsünü kaldırıyorsunuz ortalıktan. Ondan sonra e, her türlü şey yapılabilir. Evet. Bunu hı. kim nasıl denetleyecek? Hı hı. Evet. Yani kamu yararı deyip duruyorlar ama eğer gerçekten kamu yararı gözetiliyor olsaydı bu alanların korunması gerekirdi. Kullanıma açılması değil. Bizim kamu yararından hani e, anladığımız bu olmalı. Bir avuç kalmış böyle milli parkları daha fazla kullanıma açarsanız kamunun yararını değil zararını ancak sağlamış olursunuz. Gerçekten e, kötü bir gelişme diye düşünüyoruz. Evet. Evet. Bir, bir not daha belki düşmek lazım. Türkiye'deki su kullanımının yüzde on beşi evsel. Yani buna Hı. içme suyu diyelim kalan Hı. kısmı e, endüstriyel tarım ve sanayide ağırlıklı Hı. olarak da tarımda kullanılıyor. Evet. Eğer içme suyu krizimiz varsa öncelikli olarak ki var diyelim <gülüyor> öncelikli olarak bu e, suyun en fazla kullanıldığı alanlarda verimlilik ve tasarrufu gözeten adımlar atılması gerekiyor. Yani hı hı. bu alanlarda yüzde 85 suyun yüzde 85'inin kullanıldığı alanlarda e, ciddi bir biçimde e, sınırlamalar getirilmesi gerekiyor ki evet. içme suyu garantiye alınabilsin. Evet. E, yoksa e, diğerinin büyüme potansiyelini e, hiç sınırlandırmadan ki e, bunu da defalarca söyledik ki bir rakam da var 2035'e kadar e, enerji yüzde 50 oranında, e, su, oranında. su kullanımı yüzde 85 oranında enerjinin içinde kullanımı yüzde 85 oranında artacağı Artacak söyleniyor yani. bir hı öngörü hı. var e, hı bu hı. öngörülerde e, şey yapmak gerekiyor yeni yani bunları olarak, aşağıya çekmek evet lazım. aşağıya evet. çekiyor olmak lazım yani sınırsızca talebi e, karşılamaya Kalkışmak yerine talebi kontrol altına almak ve azaltmak gerekiyor. Başka yolumuz yok. Yani korumak, kullanmaktan çok korumak gerekiyor. Evet bu haftanın da gündemi bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Su hakkı.